...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese günaydınlar. Bugün stüdyoda ben Pelin Cengiz ve... ...ben Serkan Ocak. ...birlikteyiz. Ee, şimdi bugün aslında... E çok yeni bir proje değil ee, sürekli e, biz aslında seçim dönemlerinde e, bu projenin hatırlandığını e, görüyoruz ama son günlerde e, tekrar karşımıza çıktı Kanal İstanbul projesi e, bu 2011 genel seçimleri esnasında e, Tayyip Erdoğan'ın ve e, AKP e, iktidarının e, seçim e, kampanyasının e, temel omurgasını oluşturan mega projelerden birisiydi 3. Köprü 3. Havalimanı ile birlikte e, anılan e, üçüncü köprü süreç içerisinde tamamlandı. Üçüncü havalimanının da e, çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Fakat, Şimdi sıra herhalde Kanal İstanbul'a Kanal İstanbul'a İstanbul evet geldi sıra. E, belki de e, konuşacak ekonomide yeni pek bir şey bulunamadığı için mi e, gündeme geliyor diye de düşünmeden Vallahi, de demiyoruz. Pelin aslında ben bunların radikalde işte biliyorsun haberlerini yaparken o dönem hep şunu söylüyorduk. yani Önce bir üçüncü köprüyle başladık. Hı hı. Çünkü o da bir yılan hikayesine dönmüştü. Üçüncü köprünün, üçüncü köprünün yapılamayacağına dair çok e, ya zaten protestolar vardı ama bunun mantıklı olmayacağı, ekonomik açıdan da olmayacağı e, evet. söyleniyordu. İşte Ilı Su Barajı'nı çok konuşuyoruz, olmayacağı konuşuluyordu. E, üçüncü havalimanı yapılamayacağı söyleniyordu, bölgenin uygun olmadığı söyleniyordu. Ee, o dönem yine Kanal İstanbul'un da yapılamayacağı söyleniyordu. Şimdi bunların diğerlerini geride bıraktık. Artık bunlar artık yapıldı, açıldı, kullanılıyor. Şimdi Kanal İstanbul başladı ve en son şundan dolayı biz konuşacağız bugün bu Kanal İstanbul'u. Ee, ulaştırma son, Denizcilik ulaştırma bakanı, ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan. Sen, ...güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konması için Etüt Proje Sözleşmesi'nin imzalandığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yani ilk defa bu konuda Kanal İstanbul'la ilgili ilk defa resmi bir ağızdan, resmi bir işlemin yapıldığına dair bir şey duyduk. Evet, ben. bugüne kadarkiler hep böyle bir şehir efsanesi şey şeklinde ben dönüyordu. Ben sadece bir belgede gördüm. O dönem 3. Köprü ile 3. Havalimanı ile ilgili haberler yaparken köylülerin... Arazileri kamulaştırılmıştı. Hı hı. O kamulaştırma belgelerini muhtarlardan, köylülerden bakarken şu yazıyordu. Benim tek gördüğüm resmi evrak oydu bugüne kadar. Ee, ara, arazilerin kamulaştırma nedeni olarak 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi adı altında bir kamulaştırma vardı. Bugüne kadar benim gördüğüm tek bir resmi evrak buydu. Hı hı. Ee, ama bu tabii 2013'te, 2014'lerde olmuştu. Ondan sonra bu ilk defa resmi bir ağızdan... Ee, işte etüt çalışması deniyor ama muhtemelen bu eee ile ilgili bir çalışma. Evet, evet, Güzergahı ile ilgili zaten e, bugüne kadar pek net bir ee, şey söylenmedi değişebileceği ile ilgili işte farklı yerlerin isimleri geçti ee, Bu en son e, güzergahın netleştirilmesi ile ilgili bu son e, açıklamadan önce de yine birkaç hafta öncesinde yine e, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan O sırada da e, Kanal İstanbul'un müteahhitlik sektörünün pik noktası olacağı ile ilgili bir cümle kullandı. Aslında bu senin tam da söylediğin yani oradaki bir takım arazilerin kapatılması işte kamulaştırmaların yapılması meselesi aslında bu projenin İstanbul ve çevresindeki denizleri birleştiren bir su yolu projesi olmaktan çok aslında bir yeni arazi geliştirme yeni gayrimenkul geliştirme. E, projesi e, olacağıyla ilgili zaten e, Bir takım Bu konuyla ilgili e, muhalefet vardı e, Olumsuz görüşler vardı Endişeler vardı Bunları aslında biraz e, haklı çıkartan Bir e, açıklama oldu bu İstanbul'daki kent e, rantının e, Genişletilmesi amacıyla Tekrardan bu Kanal İstanbul projesinin e, Kurgulandığı ve e, Gündeme getirildiği e, Düşünülüyor e, Şimdi ...ben başka bir ek yapayım bu kanal İstanbul'la ilgili... ...şimdi hiç ortaya bir argüman koymadıkları için... ...yani ne güzergah belli, ne ne yapılacağı belli... ...sadece bir çılgın proje, kanal yapılacak... ...ve e, işte Marmara'dan Karadeniz'e geçiş sağlanacak. ...dolayısıyla bilim insanları doğru düzgün açıklama yapamadılar... ...çünkü ortaya Hı -hı. bir argüman konulmadı, bir dava açılamadı... ...çünkü herhangi bir resmi işlem yoktu ki... ...bu işlemin iptali e, durdurulması ile ilgili bir hukuki süreç başlatısı... Çedi yoktu, çedine Çed itiraz edilsin... ...hiçbir şey yok... Ee, ama e, yıllardır boğazları çalışan e, Profesör Doktor e, Cemal Saydım Hoca var. Ben o zaman onunla konuşmuştum. Evet, kendisiyle. kendisi de konuğumuz olacak ama e, telefonuna ulaşamıyoruz şu anda. Ulaşabilirsek bağlanacağız ama evet. ben hocanın söylediklerinden birkaç tane hem aklımda kalan hem de on, not almıştım o zamanlar. Onlardan bir şeyler söylemek Hı -hı. istiyorum. Hoca şunları söylemişti. E, zaten e, bu sistemin... E, Çalışan fabrikalar var demişti. Zaten İstanbul Boğazı'nın ve Çanakkale Boğazı'nın bir fabrika olduğunu söyledi. Ve e, üçüncü bir fabrikanın açılması yani üçüncü bir e, boğazın açılmasını e, Marmara'ya yeni bir organik yük getireceğini söylemişti. Hı -hı. E, Sakarya Nehri'nin 5-10 katı daha fazla büyük bir yükten bahsetmişti. Evet. E, bu i, yük e, ilk 10 yılda başlar belki balık stoklarını artırır bile dedi. Yani ilk anlamda ilk anda... Ee, ...bir aslında olumlu bir şey olacağını söyledi. Hmm, Çünkü hmm. fosfatın çoğalacağını söyledi. Ee, biliyorsun Marmara çok... E, ...bir gö iç göl haline evet. geldi. Oksijensiz e, bir tabakalar oluşmaya başladı. Buna yeni bir can getireceğini söylemişti. Ama dikkatini... ...orada başka bir şeylerden de bahsediyordu. Evet. Ee, buraya müdahale edilmesi... E, Halinde de yani uzun vadede burayı da tüketileceğinden bahsetti ama bu e, işte belki 100 yılda olacağını belki Hı -hı. bin yılda olacağını ama e, doğaya müdahale edileceği için e, doğanın çok ciddi anlamda geri dönüşü olmayan bir şekilde bozulacağından bahsetmişti bana. E, Marmara boşalmaya başladıkça Akdeniz'den gelen suyun da artacağını söylemişti. Evet. E, Karadeniz'in özetinde de şunu söylüyordu Karadeniz tuzlanacak. Hı hı. Karadeniz tuzlanınca, yani Karadeniz'deki tuz oranı artınca ne olacak bunu bilemiyoruz işte bunu çok uzun vadede evet. sonuçlarını Aslında göreceğiz. Hem Marmara diyordum. hem Karadeniz hem de Ege Denizi'nin bütün e, deniz ekosisteminin e, bozulacağıyla ile ilgili e, çok önemli e, tespitler vardı o e, Profesör Doktor Cemal Saydam'ın e, senaryoları esnasında e, özellikle Karadenize doğru. Oraya bir kanal açtığınızda Karadenize ikinci bir musluk açmış olacaksınız ve bütün o su Marmara Denizi'ne akacak ve bunun ne gibi olası etkileri olacağını tabii üç aşağı beş yukarı bilim insanları tahmin edebiliyorlar ama belki de hiç hesaplanamamış, hiç tahmin edilememiş bir takım felaketlerle karşı karşıya kalacak İstanbul. Ee, yine aynı şekilde e, dediğin gibi e, bol besin e, üst tabakası Karadeniz'den Marmara'ya doğru bir akım yapacak ve e, ama daha sonrasında denizdeki oksijeni e, azaltacak buradaki bu e, sirkülasyon ve oksijen bitince de buralarda yine e, geri dönüşü olmayan e, çok ciddi e, ekosistem e, tahribatları e, gerçekleşecek ve o dönemde Yine bu e, Kanal İstanbul'u çok yoğun konuştuğumuz e, dönemlerde e, hidrojen sülfür e, yoğunluğunun hızla artacağını e, söylemişti hoca. Ve dolayısıyla İstanbul'un da e, lodosu meşhur ve e, senenin e, kim bilir kaç günü e, lodos e, etkisi altında. Lodos estiğinde de İstanbul'da dayanılmaz bir şekilde çürük yumurta kokusunun e, alınacağıyla ilgili aslında en önemli en ilginç e, tespitlerinden birisiydi o dönem hocanın ve tabi dediğimiz gibi zamanla da hem Karadeniz'in hem de Marmara'nın ekolojik yapısı yok olacak. Ve yine bu yapılan çalışmalardan daha doğrusu Söylenenlerden e, yola çıkarak biz de tabii e, bunları konuşuyoruz. E, deniz ekosisteminin durumu böyle. E, Trakya ile İstanbul Boğazı'nın arasında e, bir takım adaların, e, yapay adaların e, yapılacağı e, söylenmişti. E, bu adalarda nasıl oluşturulacaktı? E, Kanal İstanbul'un oluşturulması, e, yapılması esnasında ortaya çıkacak olan 2.7 milyar metreküp hafriyat. Çok ciddi bir rakam. Ee, bu hafriyatın değerlendirilmesi ve e, Marmara ve Karadeniz'in çıkış noktalarını bu hafriyatlarla... ...adalar yapılması gibi... ...tam ya, bir zihni sinir projesi şeklinde. Tabii tabii öyle yani sen bölgeyi gördün mü gezdin... ...manazıyı bilmiyorum Pelin ben evet, o dönemde... Evet bir kere e, gezdik. İnanılmaz İlk yani. İlk bu proje te tepeler, Yüksek tepeler, çukurlar... E, evet. ...çok engebeli çok bir arası yani. Çok enteresan bir topografik e, yapısı var. Şeydi, üçüncü köprünün... ...bağlantı yollarının son uygulama planlarında... ...değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin en büyük sebebi aşılamayacak tepeler yüzünden. Yani çok fazla hı -hı, bir hafifat çıkacağı için... ...güzergahını bile değiştirdiler daha sonra. Burada da mu muhtemelen... ...en e, ekonomik olacak güzergah... ...seçeceklerdir en az tepeli Hı -hı. ama... Hı -hı. E, ...hakikaten çılgın bir proje. Yani doğaya öyle büyük bir müdahalede bulunulacak ki... Evet. ...üçüncü havalimanının... ...üçüncü köprünün... ...çok daha ötesinde bir e, orada yeryüzü şekliyle oynanacak. Yani bir hı -hı. yaratılacak. Tabii o hafiyatın dökümü bugün e, ekonominin dayanağı baktığınız zaman... ...işte bu inşaat sektörleri boş alanların bırakılması yani suni bir istihdam yaratılıyor. Eminim yeni bir istihdam, yeni bir iş gücü oluşacak ama... O da zaten e, belli bir dönem için. Belli bir dönem. Bunların sürdürülebilir olmadığı çok aşikar ekonomi. Sen daha iyi bilirsin bu ekonomik... Ee, bakış açısından ama e, belli ki bunların uzun dönem sürdürülebilirliği yok. E, hemen şeyi hatırlamakta fayda var. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı yapıldığı dönemde oradan çıkan Harf fiyatların ee, döküldüğü alanlar biliyorsun... E, ...İstanbul'da iki tane dolga alanı yaratıldı. Hı -hı. İki tane büyük devasa evet. dolga alanı yaratıldı. Evet. Ben daha geç çok e, geçen hafta e, Maltepe'deki dolga alanındaydım. Baktığınız Hı -hı. zaman müthiş bir yer gözüküyor aslında. Yani sonuçta bir otel yapmadılar, şey yapmadılar. Şöyle bir sorun var. E, insanların zaten e, ekolojik sınırlarını doldurduğu için... ...böyle yeşil alanlara ihtiyacı var. Bir sosyal alan kurulmuş orada. Ama biz biliyoruz ki burada niyet... İnsanları düşündükleri için değil insanları e, kişi başına düşen met, yeşil alan metrekaresini arttırmak için yapılmıyor. Hafiyatı dökecek alan, alan bulunamadığı için çok e, yeni kapıya ve maltepe, ye maltepe dolga alan yapıldı. Çünkü e, gemilerle ilk zamanlarda gemilerle çınarcık çukura denilen çınarcık açıklarında bir e, çok derin bir çukur var. Hı hı. O çukura dökülüyordu. Hı. Muhtemelen o da gemilerle taşıma işi çok maliyetli olduğu için getirip... Kıyılara döküldü yani aslında... Bir arada son... adalara döküyorlardı Adaların değil mi? Adaların açıklarına döküyorlardı. Sonuç itibariyle e, yani şunu tartışmak lazım. Yeni bir açık alan yaratıldı. Çünkü bugün biz korkunç bir depremden bahsediliyor İstanbul'da beklenen İstanbul depremi. Böyle bir deprem olduğu zaman insanların hakikaten çadır kuracak dışarıda barınacak alanları evet, yok. Belki evet. bu alanlar e, o anlamda herhangi bir kriz anında insanların barınma noktaları da olacak. Ama neden bunu e, denizi doldurarak, ekolojiye müdahale ederek yapıyoruz ki? E, bunu zaten yani boş alanlarımız zaten var. Onları bina yapmak yerine, rezidanslar, oteller yapmak yerine... ...zaten nüfus olarak bu kent artık e, sınırını çoktan bunu, aştı. Nasıl? Yeşil evet. alan yok sayılır yani. İki, iki metre miydi? İki, İşin başına evet, düşen. Evet, e, o bile abartı evet. bir sayı. Avrupa'da onlardan 20 metre karelerden, metrekarelerden metre karelerden bahsediliyor. Yani korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, buradan nereye varacağız? Kanal hı hı. İstanbul yapılacak. Yapılınca bunun hafriyatları nereye dökülecek? Dökülecek. İşte suni adalar, adalar yaratılacak. O adalar yapılırken ne gibi başka bir takım ekolojik tahribatlar meydana gelecek? Hem denizde belki başka türlü yani dediğim gibi az evvelde hesaplanamayan, tahmin edilemeyen bir takım şeyler yaşanacak. Tabii bu ekonomik maliyet demişken, tabii yani İstanbul'la ilgili hiçbir master planda Kanal İstanbul ...yol yer almadığı için e, projenin maliyetiyle ilgili de bir takım afaki rakamlar dolaşıyor. Bunlar 15 milyar dolardan 50 milyar dolara kadar... Çıkabiliyor e, bu rakamlar. E, belki e, bu e, yer e, meselesi e, tamamen netleştikten sonra belki projenin maliyetiyle ilgili de e, net e, bir takım e, rakamlara ulaşacağız. Ama yine bu tarz bu çapta böyle bu devasalıkta e, projelerin de maliyetleri hiçbir zaman yine hesaplandığı gibi kalmaz. Çünkü o sırada yine e, pek çok e, şey e, yaşanarak e, deneyimlenecek. E, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar, tekrar. Kanal İstanbul'la ilgili konuşmaya devam edelim. Görüşürüz. E, Kanal İstanbul konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda e, projenin aslında detaylarıyla ilgili bilebildiğimiz kadarını e, konuştuk. E, demin ilk, ilk yarının e, sonlarında ekonomik maliyetiyle ilgili hmm, birkaç şey söyledik. Aslında orada da e, ilginç bir durum vardı. Çünkü bu yılın başlarında ee, bu varlık fonu e, kurulduğunda ve bir takım kamu kuruluşlarının kaynaklarının oraya aktarılacağı ilk açıklandığında e, bu varlık fonundan e, varlık fonunda oluşturulacak e, kaynakların kullanılacağı ilk alanlardan Birinin ilk projelerden birinin Kanal İstanbul olacağı söylenmişti. Hatta bu e, Varlık Fonu'nun kuruluş e, metninde de yer alıyordu. Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı'nın nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine e, kamu kesimi e, borcu arttırılmadan finansman sağlanması gibi bir madde yer alıyordu Varlık Fonu'nun kuruluş gerekçeleri arasında. Tabi burada süreç son derece şeffaflıktan uzak bir şekilde işlediği için mesela bu güzergah belirlenmesiyle ilgili imza atıldı deniyor. Mesela bu nasıl devlet kaynaklarıyla devlet kuruluşları tarafından mı gerçekleştirilecek yoksa ee, yani bir kamu yatırımı mı olacak yoksa e, bu döneme kadar e, sıklıkla e, karşılaştığımız işte yerli yabancı ortaklık konsorsiyumların e, yapımını yük, e, üstlendiği bir yapışlet i̇şte devlet modeli modeliyle modeli. mi e, gerçekleşecek? E, yani hiç e, bu modelin e, detaylarıyla ilgili hiçbir e, bilgiye sahip değiliz yine. Çünkü bugüne kadar aslında e, demin de söylediğim gibi seçim meydanlarında... E, ...daha çok bu Kanal İstanbul projesi e, gündeme geldiği için... ...realite e, açısından e, çok e, detaylarından habersiziz. Bunun yanı sıra yani e, bizim görüştüğümüz yani gazeteciler olarak Hı -hı. sürekli bilim insanlarına başvuruyoruz. Çünkü bu konuların uzmanı değiliz. Bilim insanlarının söyledikleri şey yani bu projelerde hiç kimseye danışmıyorlar. Yıllardır evet, işte evet. biraz önce bahsettiğimiz Cemal Saydım Hoca İstanbul Boğazları'nın çalışan... Evet. Yani e, deniz bilimleri uzmanı Profesör doktor evet. e, Ne bana bu danıştıkları gibi Ne de e, bu konuda uzman herhangi bir Türkiye'de kimseye danışılmıyor Evet birkaç deniyor. sene evvel Hı. bu konuyla ilgili Bir toplantı gerçekleştirilmişti Orada e, mesela Uzman e, hiçbir oşinografın Olmadığı ve O, e, o tartışma ortamına e, Bu tarz e, hiçbir bilim insanının geç Çağrılmadığını e, Söylemişti o açıdan e, Vahimdi tabi sonraki gelişmeleri de yine şeffaf olmadığı için süreç bilemiyoruz. Yani ama, buradan şey gibi geliyor. Çok farklı yani bir durum yoktur bazı herhalde. Bazı insanlar işte her şeye muhalif mi olunuyor? Muhalif yani salt bir muhalefet değil bizim yaptığımız ya da bilim insanlarının <gülüyor> yaptığı ee, burada çok açık net bir şey var yani doğaya geri dönüşü olmayacak bir müdahale yapılıyor. Ve bunu e, hiç kimseye danışmadan bilene danışmadan. Evet. Yani biliyoruz ki o dairelerde de bir takım mühendisler falan var ama hiç e, rüştünü ispatlamış bu tarz yani yıllarca hayatını İstanbul boğazlarına vermiş gibi bir insan yok. Hı hı. Böyle bir insanlar var aslında yani bu işi çalışacaklar uzmanlar var. Yıllardır hidroelektrik santralleri konuşuyoruz. Ben çok net hatırlıyorum 2006'da 2007'de ilk haberlerini yaparken e, neler yaptıklarını biliyorum. Daha sonra işte haberler yapıla yapıla kamu baskısı ola ola artık son yapılan hidroelektrik santrallerle ilk yapılanlar arasında çevre tahribatı açısından dağlar kadar fark var. Yani bunun ama tabii hiç... o arada nehirlere tabii, e, olan tabii, oldu. Nehir yatakları olanlar oldu. Yani bir vadiye işte havza planlamasından bahsediliyordu. Artık havza evet. planlamasına falan geçirdi ama zaten havza tahrip edilecek Edil, kadar edildi. edildi. Buradaki uyarılarımız, buradaki yaptığımız muhalefettir. Evet bunun Hı -hı. adı yani ama e, çok geçerli argümanlarla savunuyoruz biz bu işi. Yani şeffaf olsun süreç. Senin saydığın şunlar kim yapacak, nasıl yapılacak, ehalim evet. olacak, yapıştırma olacak, kimler yapacak, Hı -hı. nasıl yapılacak. Biz... ...imzaladık. Bitti. Yapacağız. Bitti. Evet. Ee, Uzmanlarla konuşuyoruz. Size danışan oldu mu? Kimseye danışılmıyor. Tabii Kimseye de bunun soramıyor. aslında tabii Türkiye'yi aşan bir boyutu var öte yandan. Ee, bütün bu meselenin... E, ...Karadeniz'e kıyısı olan... E, ...diğer ülkelerle de... ...istişare ediliyor olması gerekir. Çünkü o, Karadeniz orada bir ortak deniz ve... E, ...bunun orada oluşacağı çok muhtemel bir takım ekolojik e, tahribatlardan e, o ülkeler de etkilenecek. Mesela o ülkelerle herhangi bir görüşme, e, herhangi bir e, tartışma ortamı gerçekleşiyor mu? Onlar bu konu e, bu projeden ne kadar haberdarlar? Bunlar da mesela e, bilinmeyen konular. Öte yandan yani bu da önemli bir nokta. Sence tartışılıyor mudur? <gülüyor> yani ben benim kendime ait düşüncelerim i̇çeride, var tabii de. İçeride bu meseleyi tartışmıyoruz ki dışarıda Tartışmamız söz konusu bile olamaz Evet bir de tabi Yine bu maliyet Finansman demişken tabii Şunu da tekrar vurgulamakta fayda var Artık bu Özellikle ekolojik tahribata Sebep olan projelerin ee, uluslararası bir takım e, bankalar ve e, finansal kuruluşlar tarafından artık fonlanmaması meselesi e, bu konularda özellikle Avrupa'da e, bir takım e, finansal kuruluşlar giderek hassaslar e, çünkü çevresel anlamda olumsuz etkileri çok açık e, olacak olan e, projelere finansman vermiyorlar yine o zaman geri dönüp e, yine Türkiye'deki kaynaklara ve Türkiye'deki bankalara belki dönmek gerekecek yani varlık fonundan ...çünkü... O, yani yasasında var ama bakan yine bir açıklama yapmıştı. Varlık fonuna şu anda başvurmayacağız diye ama o Nisan ayındaki bir açıklamaydı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada tamamen fondan mı kaynaklanacak? Bu şeyin finansmanı projenin yoksa yerli bankalarda bu işin içine sokulacak mı? Bunları yine bilmiyoruz. Yine belirsizlikler olarak önümüzde duruyor. Başka bir konu daha vardı yani ...Kanal İstanbul gibi... E, ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...zannedersem 2012'de açıkladığı bir şeydi bu... E, ...Mega kentler kurulması... ...İstanbul'un iki yakasına da... ...yani bunlar aslında entegre projeler... ...Kanal İstanbul'la... Evet. ...çünkü Kanal İstanbul'un hatırlayın... ...gözünüzde canlandırın... ...bir takım illüstrasyonları yapılmıştı... Evet. ...ve e, etrafında gökdelen manzaraları vardı... Hı hı. Ee, ...hani sadece deniz trafiğini, boğaz trafiğini rahatlatmak için yapılmıştı. İyi, orada üçüncü, yeni üçüncü şehir köprü projesi. daha e, proje uygulamaya başlanırken... ...Zekerahköy'ün o taraflarda yapılan, e, satılan evlerin... E, ...büyük lüks villaların e, sunumlarında şunlar yapılıyordu. Üçüncü köprü yoluna yakın, Hı -hı. bağlantı köprüsü evet, evet. buradan geçecek. Reklam malzemesi e, olarak. Gibi şeyler yapılmıştı. Şimdi megakentlerden bahsediyoruz. Belli ki bunlar bir e, entegre e, projeler ve... Yavaş yavaş bunlar da yapılacak hepsi birbiri için yapılıyor. Evet. Nihayetinde baktığımız zaman e, ilk açıklamalarda işte bir milyon e, Anadolu yakasında bir milyon da e, Avrupa Hı -hı. yakasında olmak üzere İstanbul'da iki milyon nüfus yeni bir yeni nüfus. bir bükkan. Ama onlar başka bir demecinde e, direkt 500 bine inmişti bunlar nasıl iniyor. E, i̇şte Şile'den Tuzla'ya kaydırıldı Avrupa yakasında da Kemerburgaz merkezli. Hemen aklıma şey geldi ben e, iki, e, geçenlerde şey gittim Rusya Moskova'ya e, Moskova'da e, metroları kullandım. Dünyanın metropollerini bilen insanlar bunlara tanık olmuştur. Kent yukarıda trafik günün her saatinde kilit her noktası. Evet. E, i̇nanılmaz hareket edemiyor e, insanlar. E, i̇nanılmaz bir altyapı da var metroda. Evet kilometrelerce zannedersem 300 kilometreden daha fazla metro e, Rusya metrosu var. Günde 9 milyon insan kullanıyor. Bizim böyle bir altyapımız da yok. E, ne yapacağız? Yeryüzünde kilit olmaya devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Ben evet. kendi kişisel olarak e, iki tekeri kullanarak e, buna bir <gülüyor> çözüm buldum ama e, kamu e, insanlar buna nasıl, nasıl bir çare bulacak? bulacak? Bu evet. e, nefes alamama sürecinden nasıl kurtulacağız? Ee, evet. Selahattin de bana bakıyor, o da oradan nefes alamıyor, <gülüyor> nefesini tutmuş şekilde evet, çünkü süremizi doldurdu. Sonuna geldik. Evet, bugün anons ettik e, Cemal Saydam hoca e, programa bağlanacaktı, ama bir e, talihsizlik oldu, bağlayamadık. Şanla... Bu da biz söyledikleriyle evet, Önümüzdeki programlarda e, bağlamak umuduyla diyelim. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.